Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbimizin isimlerinden kudüs ismindeyiz. Bugün onu okuyacağız beraber inşallah anlamaya çalışacağız. Sözlük anlamı temiz olmak. Bu anlama gelen kudüs kökünden türemiş, mübalağa bildiren bir sıfat. Yani çok çok temiz, her türlü eksiklik ve kusur şaibesinden arınmış, tertemiz olmayı ifade ediyor. Ee, diğer bazı isimlerle kıyasladığımızda Kur'an-ı Kerim'de daha az geçiyor. Görebildiğimiz kadarıyla iki ayette Rabbimizin diğer isimleriyle bir arada zikrediliyor. Haşir suresinin 23. ayeti ve Cuma suresinin başında ilk ayette geçiyor. Ee, Hak Teala'nın, Rabbimizin yetkinliğin karşıtı olabilecek her şeyden aklınıza ne geliyorsa eksiklik, kusur, şaibe, e, efendim, kötülük vesaire. İşte bugünkü tartışmaların e, bir kısmının e, bu isme kadar uzandığını görebilirsiniz böylece. Bütün bu eksiklik, kusur, şaibe e, iddialarından münezzeh olduğunu bildirdiği için bu isim uluhiyetin en önemli vasıflarından birisidir. Yani e, bir varlığın ilah olabilmesi için onun her türlü eksiklik ve kusurdan, e, kötü niyetten, kötülükten, e, ihmalden, e, unutmaktan vesaire yani aklımıza gelebilecek e, her türlü eksiklikten münezzeh olması gerekir. Rabbimizin bu ismi de Rabbimizin bu mükemmelliğini, bu eksiksizliğini, bu kusursuzluğunu ifade eder. Kendi insan lisanımızda bunları daha güzel ve daha kuvvetli ifade edecek başka kelimeler olmadığı için böyle ifade ediyoruz. İşte kudüs demek yeterlidir yani kutsal, mukaddes, arınmış, tertemiz anlamlarına geliyor. Şimdi bu ismin doğal sonucu arkadaşlar Rabbimiz hakkında hüsn beslemektir. Bugün benim gözlemleyebildiğim kadarıyla yani toplumun çok içinde bir insan değilim. Ona rağmen bana kadar ulaşan yani birebir görüşmelerde bana kadar ulaşan inkar problemleri veya işte dini sorgulama problemleri arasında neredeyse ilk beş arasında hemen hemen her zaman sayabileceğimiz. işte madem Allah bu kadar güçlü. Ee, bu kadar iyi bu kadar kusursuz ee, neden bu dünyadaki kötülüklere müdahale etmiyor ee, buradan iki sonuç çıkarıyorlar ee, ya işte gücü yetmiyor veyahut da Allah diye bir şey haşa Tanrı diye bir şey yok yani bu bizim sadece bir varsayımımızdan ibaret İşte bu şeye düşmemek için arkadaşlar ee, önce Rabbimizi çok iyi tanımamız gerekiyor. Sonra da ona hüsnüzan beslememiz gerekiyor. Tabi bu hüsnüzanı yani Allah hakkında iyi düşünmek diyelim biz buna. Ee, Allah hakkında iyi düşünmeyi e, başarabilmemiz için onu iyi tanımamız gerekiyor. Yani bir varlığı, bir nesneyi ne kadar tanırsak onun hakkındaki düşüncelerimiz, kanaatlerimiz o kadar isabetli olacaktır. Ee, bir kulun Rabbini e, bütün kapsamıyla bütün varlığının e, tamamıyla tanıması, e, kuşatması, anlaması, e, hakkını idrak etmesi mümkün değildir. Hakkıyla idrak etmesi mümkün değildir. E, ama tanıyabildiği kadar tanımış olması gerekir. İşte Esma Hüsna bunun için önemli bir rehberdir arkadaşlar. Benim kanaatim yerine başka bir şeyin konulamayacağı kadar önemli bir rehberdir. Yani bu isimleri böyle sadece dua ve tesbihat küçümseyerek söylemiyorum, çok önem veriyorum. E, Doğa ve tesbihatta kullanmak, işte sadece böyle onların bir takım metafizik etkileri var. İşte bu isimleri okudukça işte hayatımızda şunlar şunlar olacak gibi o etkiler çerçevesinde e, onunla sınırlamak sadece bu isimleri. itikadi problemlerin e, gümbür gümbür geldiği zamanlarda pek işimize yaramıyor doğrusunu isterseniz. E, dolayısıyla ben e, bir Allah'a inanıyorsam o Allah'ın, o yaratıcının, o ilahın, o kudretin, o gücün, nitelikleri nelerdir? Bunları da bilerek ona inandığımda ve içselleştirerek, bunları kendime izah ederek ona inandığımda bugün bir gümbür gelen işte küfür, nifak, efendim, şirk veyahut da inkar dalgalarının karşısında durabiliyorum. E, tabii herkes kendi yolunu seçecektir arkadaşlar. Burada kimse kimseye bir e, iman en, empoze edemez, e, imanı tebliğ etmek, teklif etmek, anlatmak başka bir şey arkadaşlar. İnsanları zorla inandırmak başka bir şey. Zorla inandırmak mümkün değildir arkadaşlar. Baskı, iman konusundaki baskılar insanı mümin yapmaz, münafık yapar. Her seferinde bunu söylüyoruz. Ve eğer baskıyla inanmanın, zorla inanmanın e, bir kıymeti, bir değeri olsaydı Arkadaşlar Allah terler bizi zorla inandırırdı çünkü biz onun her şeye gücü yettiğine, bizim sahibimiz olduğuna daha Melik ismini yeni okuduk. Efendim iman ediyoruz. Dolayısıyla o böyle bir şey kullanmamış, hiçbir baskı yapmamış, hatta o kadar ki bu inkar edenlerle yapılan veya işte dinden uzaklaşanlarla yapılan röportajları falan okuduğumuzda onu görüyoruz. Yani kendisini bana göstermedi diyor. Gösterseydi diyor. Hiç hayatımda ben onun bir şeyini görmedim diyor yani doğrudan bir müdahalesini görmedim. E, hayata müdahale etmiyor seyrediyor acaba yok mu yani hani bir şey, öylece duran bir tanrı belki de hani biz onu hayal ettiğimiz için e, bir tanrıdan söz ediyoruz. Belki de gerçekte öyle bir şey yoktur gibi itirazlar var. İşte sözü getirmek istediğim yer şurası arkadaşlar insanın e, Rabbine hüsnü zan edebilmesi onun e, yapıp ettiklerini veya yapmadıklarını efendim hiç e, Oradaki hikmeti anlayabilmesi, kendi çapında tabii ki, anlayabilmesi için Rabbini tanıması gerekiyor. Kudüs ismini... Birazdan zaten detaylarına gireceğiz. Ne demek istediğini? Yani kusursuz, hatasız bir ilah. E o zaman yani şimdi mesela Gazze olaylarını düşünelim. Yani nasıl göz yumuyor böyle bir şeye? Hani biz birkaç tane video seyredince yerimizde duramaz hale geliyoruz. Yani korkunç bir ee, üzüntüye kapılıyoruz efendim nasıl peki Allah oradaki her detayı biliyor her çocuğun çektiği acıyı her yaşlının döktüğü gözyaşını işte her yıkılan evi her zulmü yeryüzündeki sadece Gazze için değil bütün dünyadaki zulümleri görüyor veya işte e, hani daha da acıklı şeyler e, söylemeyeyim ama yani işte taciz edilen zorlanan işkence edilen bir çocuğun o anda o halini görüyor da nasıl bunlara katlanıyor Allah Teala? Ee, katlanıyor ifadesi yanlış oldu yani nasıl göz yumuyor bunların yapılmasına nasıl göz yumuyor? Nasıl müdahale etmiyor? Nasıl hani annemin değişili rahmetli nasıl taş olmuyorlar bunu yapanlar o işi yaptıkları sırada nasıl taş olmuyorlar? Ee, dediğim gibi az önce işte giderek bu sorulara takılıp. Bunlara kendini ikna edecek cevaplar bulamayıp giderek o halde bir tanrı yok mu yani yoksa biz yanılıyor muyuz Allah var diyerek e, sonucuna varacağımız kadar hani bizim yüreklerimizi dağlayan hadiseler karşısında Allah'ın sabrı nedir nasıl anlamalıyız bunu. İşte arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın esmasını anlamak bizim bu konuda elimizden tutacak. E, tabii <gülüyor> şimdi ben arkasından daha fare doğurdu diyeceksiniz yani bu kadar büyük soruları ortaya koyup da cevap böyle. Çok klişe, çok herkesin her zaman konuştuğu ve çok da işte bu inkar eden kardeşlerimizi, yoldan çıkan kardeşlerimizi tatmin etmeyen, buradaki yoldan çıkmayı yani gittiği yolu terk etmek anlamında söylüyorum. Çok da tatmin etmeyen bir açıklama gelecek arkasından. Tatmin etseydi zaten onlar bu kadar basit bir cevabı bulamayacaklar mıydı diyeceksiniz. Şöyle arkadaşlar, iman etmek. İnanmak, inanmayı sürdürmek bir tercih, inkar etmek de bir tercih ve e, her ne kadar bizim inancımız işte akla uygun diyoruz, aklın alabileceği bir inanç diyoruz, bütün diğer dinlere kıyasla akla en yakın din diyoruz, işte e, yani övüyoruz İslam'ı e, akıl dini olmasıyla. A, tabii bu da tartışmalıdır özellikle ibadetler ve iktikadî konular gibi bazı meselelerde. Efendim bununla övünsek de arkadaşlar e, iman aklın zorunlu sonucu değildir. İnanmak aklın zorunlu sonucu olsaydı sadece ve sadece akılsızların delilerin inkar etmesi gerekirdi. Halbuki dünyaya baktığınızda e, bizden pek çok daha yüksek düzeyde akıllı zeki e, insanların inkar ettiklerini ve bu inkarı da kendilerine gayet e, mantıklı bir şekilde izah ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla bu bir tercihtir. Ee, i̇manı tercih eden, imanını kuvvetlendirecek, onu açıklayacak deliller ve izahlar buluyor. Ee, i̇nkar etmeyi tercih eden de onu açıklayacak deliller ve izahlar buluyor. Benim size önerim, kendime de e, sık sık hatırlatmam odur ki arkadaşlar en temelde yani o bu delillerden de önce, delil bulma ihtiyacından, açıklama ihtiyacından da önce en temelde niçin inandığınızı, ve niçin inanmadığınızı kendinize çok dürüst bir şekilde izah etmeniz. Bunun da kişiye özel izahları var. Niye ben inanmayı tercih ediyorum da niye öteki inkar etmeyi tercih ediyor? Burada nefsimizin payı nedir? İçinde bulunduğumuz topluluğun payı nedir? İşte hep başkalarını mı suçlayacağız? Bizim burada bir yani daha rahat yaşamak, daha kuralsız yaşamak gibi bir özlemlerimiz yok mu? Diye bakmamız gerektiği kanaatindeyim. Dönelim tekrar sorularımıza. Yani bu kadar güçlü, bu kadar mukaddes, bu kadar kusursuz, bu kadar eksiklerden münezzeh bir tanrının yeryüzündeki bu şeylere neden göz yumduğu meselesi arkadaşlar bunun çeşitli izahları var Ben işte ben de dinlemeye takip okumaya çalışıyorum İslam felsefecileri işte kelam hocalarımız bu konularda yazıyorlar çiziyorlar konuşuyorlar anlatıyorlar. çok da böyle terminolojileri ağır bir terminolojileri var bütün onları da kullanarak böyle bizi etkiliyorlar. Ama sonuçta temelde benim anlayabildiğim arkadaşlar iki mesele de özetleyebiliriz bu sorunun cevabını. Birincisi Allah bu dünyayı arkadaşlar bize havale etmiştir. Burası bizim imtihan yerimizdir. Bu dünyada kötülükler de olacak, iyilikler de olacak. Çünkü Allah insanı ikisine de mütemail olarak yaratmıştır. E, yeryüzündeki kötülüklerin giderilmesi yeryüzündeki iyilerin görevidir. Yani neden Allah bu kötülüklere müdahale etmiyor demek? Kendi tırnak içinde iyiliğinden emin olan insanın kendi görevini Allah'a havale etmesinden başka bir şey değildir. Yani o zaman ben mesela şöyle de diyebilirim. İşte ben yanlış besleneyim besleneyim ama Allah bana sağlıklı olmayı lütfetsin. Sonuçta nasılsa onun her şeye gücü yeter. Ben yani beslenmeme dikkat etmek zorunda kalmayayım. İşte spor yapmak zorunda kalmayayım. Bunu da diyebilirim o zaman ben. Bir başka kişi de diyebilir ki işte ben neden bu kadar çalışmak zorundayım ki bir sınavı kazanmak için? Bir kariyer yapmak için? Yani Allah'a zor mu bu yani? Neden böyle beni zora sokuyor? Yani bir ol desin, versin benim işlerim. Yani bütün görevlerimizi Allah'a havale edebiliriz o zaman. Anlatabiliyor muyum? Yani bu dünyadaki insanlar arasındaki ilişki şunu demiyorum yani Aristo'nun saati Kur'an ve bırakan Tanrı anlayışı gibi demiyorum Allah Teala bir an bıraksa Evren darma dağınık olur ee, yaratmayı her an sürdürmektedir kulle <gülüyor> Yamin her an bir oluştadır Allah Teala ee, oluş üretmektedir, oluş yaratmaktadır Allah Teala. Ee, öyle olmasaydı dua etmemizin bir anlamı kalmazdı, dualarımızın bir anlamı kalmazdı. Fakat bizim görevimizi, bizim yerimize yapmaz. Burası'nın e, ben birinci açıklama olduğu kanaatindeyim. ve e, neden kötülükleri engellemiyor e, sorusunun kişinin kendi sosyal ve evrensel görevlerini, ins ahlaki sorumluluklarını Allah'a havale etmesi anlamına geldiği kanaatindeyim. İkinci açıklama, beni tatmin eden şahsen. İkinci açıklama arkadaşlar, olan her şeyde bir hikmet vardır. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın işte bütün esmasını biz okuduğumuzda, mesela alim, Hak her şeyi biliyor, Kadir her şeye gücü yetiyor, Hakim her yaptığının bir hikmeti var, hiç anlamsız bir iş yapmıyor. İşte Kuddüs, kusursuz. Yanlış yapmaz, ona herhangi bir eksiklik, kusur, güç yetirememe gibi veya kötü niyetli olma gibi bir kusur Cenab-ı Hakk'a atfedilemez, onun için düşünülemez. Efendim o zaman... Bu olan biten de bu dünyada yaşadıklarımızda bir anlam var o zaman. Bunlar boşuna değil o zaman. E i̇şte bu anlamı bulabilmemiz için de arkadaşlar e, ahireti denklemin içine katmamız gerekiyor. Bugün e, bu e, dinden uzaklaştıran gençleri veya yetişkinleri dinden uzaklaştıran soruların efendim e, karşılıksız kalması yani yeterli bir cevap o sorulara verilememesinin temel sebeplerinden birisi ahireti denklemin dışında bırakmak. Acizane kanaatim arkadaşlar ahiret hayatını denklemin dışında bıraktığınızda yani hayatın anlamını bulmak, bunları niye yaşıyoruz, e, neden bunlar oluyor dünyada bunların anlamını bulmak için e, ahireti denklemin dışında bıraktığınızda hiçbir yol çıkar değildir. Yani çıkmaz. Bütün yollar o zaman çıkmaz batağa saplanırız efendim ya böyle düşünme şartellerini indirerek vardır bir hikmeti deyip hiç düşünmeden bu soruları sormadan efendim iman ederiz ki ben bunu da önemsiyorum küçümsemiyorum kesinlikle efendim yüzyıllar boyunca Şehit olanlar, o gencecik yaşlarda savaşlara gidenler, bu toprakları bize emanet edenler, böyle her şeyin anlamını çözdükleri için mi gidip şehit oldular yoksa bu gittikleri yolun doğru olduğunu kayıtsız şartsız iman ettikleri için Allah'tan her durumda razı oldukları için mi buna e, efendim şey yaptılar e, bu kadar fedakarane bir şekilde hayatlarından vazgeçtiler bir düşünmek lazım işte Gazze'yi örnek verdik Gazze'dekilerin tepkilerine baktığımızda dışarıdan seyredenlerin tepkilerinden çok daha imanlı çok daha teslimiyetçi çok daha Allah ile barışık Allah'tan razı olduklarını görebiliyoruz çünkü onlar ellerinden geleni yaptıkları için böyle arkadaşlar Genelde hacizlere kanaatin miskin miskin oturanlar, dünyayı seyredenler, kötülüklere seyirci kalanlar, hatta ve hatta o düzenden karı olduğu için yani ben Müslümanlar için de söylüyorum bunu hala boykot mallarını e, raflarında efendim üstelik de indirim reyonlarında gururla sergileyen e, efendim sufi meşrep efendim e, son derece mangalda kül bırakmayan ateşli Müslüman kardeşlerimiz var. E, bırakın yani e, hani seyretmeyi e, yanlış tarafta bile, bile yer alabilenler arkadaşlar bir süre sonra ya işte Allah niye müdahale etmiyor? Allah niye e, seyretmeyi Seyirci bunlara diyebiliyorlar yani kendisi ne düşen görevi yerine getirmeyenler bir. Bir de bunun da ötesine geçip yanlış safta yer alanlar genelde daha çok sorguluyorlar arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Şimdi yani bu kudüs ismini içimize sindirmediğimizde mantığımıza, aklımıza, kalbimize bütün kapsamıyla ve bütün sonuçlarıyla Arkadaşlar, yerleştirmediğimizde en ufak bir hayat probleminde ayağımız aksıyor, tökezlemeye başlıyoruz. Böyle kalbimizdeki iman sarsılmaya başlıyor. Allah korusun, onun için en baştan bunları çok sağlam kurmak lazım. Bir de bunların tabii neticesi yani benim kendi kanaatim, şahsi kanaatim. Bunların tabii neticesi arkadaşlar Allah hakkında az önce söylediğim gibi Rabbimiz hakkında, Hüsnü beslemektir. Yani onun her yaptığı hikmetlidir, her yaptığı doğrudur. Ee, tekrar ediyorum, yaratılışta, kaderde takdir ettikleri için bunu söylüyorum. Yoksa dünya imtihanlarında hepimize düşen görevler vardır. Şimdi e, ilginç bir şey, yani siz din adına dini terimleri kullanarak, işte kader, rıza, tevekkül, teslimiyet gibi kelimeleri kullanarak bu konuyu anlattığınızda deyip gene böyle bir dudak bükmeyle karşılanabiliyorsunuz. Ama aynı şeyi mesela işte ne bileyim e, Stoll felsefesi, ya da işte Nietzsche, Amorfati kavramıyla anlattığında yani yabancı isimler, e, bizim böyle bir kompleksimiz var maalesef. Efendim yabancı kavramlarla anlattıklarına o ne kadar yeni bir bakış açısı e, diye karşılayabiliyoruz. E, bu çelişkimize, bu, bu e, trajik duruma da efendim bir işaret etmek istedim. Amorfati, kaderini sevmek, kaderine aşık olmak. Yani kaderde senin için takdir edilene razı olmanın da ötesinde yani bunun senin için en iyi, en iyisi olduğunu bilmek ve onu sevgiyle böyle bir hani tahammülle değil de sevgiyle büyük bir coşkuyla karşılamak anlamına geliyor Muş Efendim şimdi bunu hani onu söylediğimizde çok böyle şey cool oluyorsunuz ama teslimiyet Allah ile ra Allah'tan razı olmak barışık olmak kaderinle barışık olmak falan dediğimizde çok demode çok işte teslimiyetçi bir kafa falan oluyorsunuz buradaki e, traji komik durumu da nazarlarınıza arz etmek istedim. Gazali'ye göre bu isim Allah Teala için sadece kusur yakıştırmalarından uzak olmayı değil. Akla gelebilecek her türlü yaratılmışlık özelliklerinden yani sadece kusursuzluğu ifade etmez. Mahluka dair niteliklerin de tamamından Uzak olduğunu bildirir ve mahiyetinin akılla idrak edilmesinden münezzeh oluşunu da bildirir. Yani öyle münezzehtir ki allah Teala arkadaşlar, tabii bunun doğal sonucu ne olacak şimdi? Biz onu bu aklımızla kuşatarak bütün künhüyle kavrayamayız. Çünkü yaratılmışlara ait bütün özelliklerden münezzehtir ve akılla kavranabilecek, akılla tahayyül edilebilecek, akılla kavranabilecek, Efendim bir e, far, farazi bir e, mahiyet e, teşkil edilebilecek herhangi bir hayale sığması mümkün değildir. Bir idrake sığması mümkün değildir. Aklın kalıplarıyla mahiyetinin bilinmesi imkansız olan Tanrı hakkında aklın verebileceği nihai yargı onun hiçbir şeye benzemediğidir. İşte bu da Şura suresinde geçen. Ee, hiçbir şey onun benzeri değildir. kemikli hi şey. Yani onun benzerinin benzeri gibi de değildir hiçbir şey. Ee, o hiçbir şekilde sınırlanamaz ki insan tasavvuru nasılsın? İşte bu nedenle denilmiştir ki e, akait ve kelam alimlerimiz Allah'ı nasıl düşünüyorsan sen o onun dışındadır. Yani şekli ve mahiyeti hakkında arkadaşlar. Yoksa biliyoruz Rabbimizin sıfatları ve fiilleri hakkında düş konuşabiliriz, düşünebiliriz. Zaten onu yapıyoruz şu anda. Ama zatı nasıl görüyor, nasıl işitiyor, nasıl her şeyi biliyor, nasıl bir varlık yani, şekli var mı falan gibi düşünceler çıkmaz sokaktır. Çünkü bizim aklımızın kavrayabileceği, algılayabileceği bütün sınırların ötesindedir. Her türlü noksanlıktan sonsuz uzaklığı ifade eden bu sıfat sadece Yüce Allah için kullanılabilir. Şimdi burada arkadaşlar başka bir noktaya geçtik. İşte bu dini sorgulayan kardeşlerimizin bahsettiği bazı bazılarının e, sorduğu sorular da yani bu kutsallık atfedilen kişilerle ilgili insanlarla ilgili arkadaşlar mecazende olsa bu sıfatın insana izafe edilmesi onda yaratılmışlık üstü bazı güç ve özelliklerin mevcudiyetini akla getireceğinden imkansızdır. Yani hiçbir insan kutsal değildir arkadaşlar bu anlamda yani kuddüs isminin. Çağrışımları anlamında. kudüs kutsal e, olana verilen isim. Yani kusursuz değildir hiçbir insan. Mükemmel değildir. Her türlü hatadan münezzeh değildir. Korunmuş değildir. Yani peygamberler korunmuştur. İsmet sıfatı peygamberlerin ortak özelliklerinden biridir. Onlar da hataları düzeltilmek suretiyle korunmuştur. Dikkat ederseniz arkadaşlar peygamberlerin bazıları zelle miktarında ama bazıları ciddi hatalarından bahsedilir. Kur'an-ı Kerim'de mesela Yunus Aleyhisselam nasıl eleştirilir yani. Ama o hata düzeltildiği için onlar masumdurlar. Yoksa onlar hiç hata yapmayacakları için değil. Bu bakımdan mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı içtihatlarının Kur'an-ı Kerim'de eleştirilmesi yani vardığı kararların Bedir esirleri gibi bazı davranışlarının eleştirilmesi Abdullah bin Ümmü Mektum'a yaptığı davranışlar gibi bize neyi gösteriyor? Şahsen bana neyi gösteriyor arkadaşlar? Eleştirilmeyen bütün davranışlarının onaylandığını gösteriyor. Yani en küçük bir insan bir amaya bir, bir nevi nezaketsizlik sayılabilecek küçük ve bizim belki de hemen hemen her gün yaptığımız sıradan bir hatasıyla ilgili bir sure indirilmesi, orada ciddi bir şekilde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi üçüncü şahıs zamiriyle Cenab-ı Hakk'ın yani muhatap bile almadan eleştirmesi arkadaşlar neyi gösteriyor bize? Size neyi gösteriyor? Nasıl bir peygamber algısı oluşturuyor zihninizde bu? Lütfen bugün peygamber inancının altının oyulma, oyulmasına da seyirci kalmamanızı tavsiye ederim. Kendi adınıza. Kendi adınıza. Şahsen ben e, İslam'daki e, bütün inançlar içerisinde yani o amentü esasları içerisinde en önemlisinin peygamber inancı olduğunu düşünüyorum bugün için arkadaşlar. Tabi Allah'a imandan sonra yani. Çünkü e, elimdeki kitabın Kur'an olduğunu bana o peygamber söylüyor. Allah'ı bana o peygamber anlatıyor, e, hayatın anlamını, nereye doğru gittiğimi, ahireti, melekleri yani diğer bütün inanç esaslarını o peygamber anlatıyor. Ben o peygambere bir itimatsızlık veya o peygamberden bana gelen bilgiye, çünkü diyorlar ki bugün, ee, sünnet karşıtları biz peygambere itimatsızlığı savunmuyoruz haşa diyorlar ondan bize kadar gelen kaynakların güvenilmezliğini savunuyoruz diyorlar işte bakın arkadaşlar bu dinden uzaklaşan kardeşlerimizle yapılan röportajlarda bir tanesi dinden uzaklaşma sürecini aşamalarını şöyle tanımlıyor diyor ki ben önce ehli sünnettim diyor. sonra mealci oldum ondan sonra diyor tarihselci oldum Ondan sonra agnostik oldum, ondan sonra da ateist oldum diyor. Bunu bilelim yani. O sünnetin peygamber yolunun elimizden alınması veya ona karşı bir şüphe içimizde uyandırılması, diğer bütün sistemin çatlaklar, sistemde çatlaklar oluşması demektir. Bunu da bilmiş olalım. Peygam ama peygamberler dahi Kudüs ismiyle nitelendirilemez arkadaşlar. İşte az önce söylediğim gibi mecazen de olsa insana izafe edilmesi bu ismin onda yaratılmışlık üstü bazı güç ve özelliklerin mevcudiyetini akla getireceğinden imkansızdır. Çünkü insanlar ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar mükemmel görünürse görünsün yine de hata ve kusurlardan tamamıyla uzak olamazlar. Ve biliyorsunuz işte sahabenin bazen Peygamber Efendimiz'e bazı durumlarda yönelttikleri sorular var. Ya Resulallah bu senin emrin mi? Senin görüşün mü? Yoksa Allah'ın emri mi? Allah'ın emri ise hiç seslerini çıkarmıyorlar anlamasalar bile. Ama benim tercihim diyorsa o zaman şöyle olabilir. Şu daha doğru olabilir. Ya Resulallah diyorlar. Aslında onlar... Yani insanlar bu halleriyle insandırlar. Yani hata yapmalarıyla. İnsanı kamil olmak dahi insanüstü bir varlık olmak değil, insan olmanın bütün hallerini taşımasına rağmen Allah'ın kendisinden beklediği ahlakı gerçekleştirebilen insan olmaktır. Mesela işte tevvap, İsmi tecelli eder miydi biz hatamızı kabul etmeseydik, tevbe etmeseydik, özür dilemeseydik, telafi etmek istemeseydik? Yani neden tevvab ismi var? Anlatabildim mi? E, hata edeceğiz. Peki insanı kamil olmak hata etmemek mi? Ali İmran suresinde takva sahiplerinin anlatıldığı bir bölümde arkadaşlar onların nitelikleri sayılıyor sayılıyor işte öfkelerine hakim olurlar falan. Bir tanesi de bir hata yaptıklarında hemen arkasından tevbe ederler, istiğfar ederler diyor. Yani takva sahipleri hata yapmazlar demiyor hatalarında ısrar etmezler arkadaşlar. Hemen hatalarını kabul ederler. Dolayısıyla kudüs değildir hiç kimse. Peygamberler dahil olmak üzere Allah nezdinde makbul olan sıddıklar şehitler, salihler Nisa suresi 69. ayette sayılan. Ayrıca insanların hüsnü zan beslediği veli ve ermişler. Hatta meleklerden hiçbiri Nisa 172 ve Yunus 62-64 arasında kudsiyetin mahiyetini oluşturan yaratılmışlı üstü ve aşkın olma özelliklerini taşımaz. bunu zihnimize çok iyi yerleştirelim. Çünkü bir takım insanlara böyle kutsiyet atfettiğimizde, insan üstülük atfettiğimizde ve onların halleri, yaşantıları, işte ne bileyim gidişatları bir şekilde yani bir takım illetler, bir takım hastalıklar gösterdiğinde bir bazılarının arkadaşlar bu durum dinden uzaklaşmasına sebep olabiliyor. Kendimizin de büyük hayal kırıklıkları yaşamamıza veyahut da o hataları hata gibi görmememize sebep olabiliyor. Her durumda sonuç kötü yani. Kur'an-ı Kerim'de de beyan edildiği üzere bütün peygamberler Allah'tan başkasına kutsallık, kusursuzluk atfedip kullukta bulunmamaları konusunda ümmetlerini uyarmıştır. Esasen her peygamberin davetinin temel ilkesi olan tevhid inancı da bu demektir. Fakat İslam öncesi dinlerde yer alan Tabiat nesnelerini, şahıs, mekan ve zamanı kutsallaştırma eğilimi yabancı kültürlerin etkisiyle zamanla Müslümanlar arasında da görülmüştür. İtikad, mesela işte vardır arkadaşlar yani kutsal mekanlarımız var değil mi? İşte Haremeyn Şerifeyn mesela. Camilerimiz işte bir takım kutsal değerlerimiz var işte bayrağımız gibi ezanımız gibi bunlar e sembolik anlamları olan kuts e kendilerine kutsallık atfettiğimiz yani yere düşmemesi için canımızı bile verebileceğimiz yoksa orada o bez parçasından bahsetmiyoruz değil mi yani sancağın indirilmesinde yani ne olacak işte bir kumaş parçası ne olacak yere düşse e değer mi bu kadar can vermeye falan demiyoruz değil mi çünkü onun e içerdiği sembolik bir anlam var. Ee, şimdi onu da konuşacağız arkadaşlar. Bir şeye kutsal diyebilmemiz için onun kutsallığının Allah ve Resulü tarafından ifade edilmiş olması lazım. İnsanların kutsallık üretemeyeceği kanaatindeyim ben. Ee, yeri geldikçe onu da konuşuruz. Ee, İslam öncesi dinlerde yer alan tabiat nesnelerini şahıs mekan ve zamanı kutsallaştırma eğilimi yabancı kültürlerin etkisiyle zamanla Müslümanlar arasında da görülmüştür. İtikadi ve fıkhi mezheplerin önde gelen alimlerinin çok defa hatasız ve görüşleri eleştirilemez kabul edilmesi. Mesela diyor ki şu, kitapta kitapta geçiyor diyor. Ya kitapta geçiyor dediğiniz işte bizim kaynaklarımızda, ehli sünnetin kaynaklarında geçiyor dediğimiz şey bir müçtehidin arkadaşlar. Ee, küçümseyerek söylemiyorum asla, bir müçtehidin kendisinin dini kaynaklardan anladığı şeydir. Bu fıkıh kitaplarında yer alan e, şeye dayanmayan, yani Kur'an ve sünnette aksi düşünülemeyecek şekilde açıkça yer alan subutu ve manaya delaleti kat'i olanlar e, dışında içtihat konusu olan arkadaşlar, e, meseleler için söylüyorum. E bu meselelerde örfün etkisi var, o şahsın kavrayışının etkisi var, yaşadığı coğrafyanın etkisi var, yaşadığı zamanın etkisi var. Dolayısıyla yanılmış olabilir. Müçtehitlerin hiçbiri, yani sağlam müçtehitlerin, alimlerimizin hiçbiri ben yanılmazım, bu kitaptaki her şey de doğrudur, bunlar da kıyamete kadar geçerlidir dememişlerdir. Bunu kraldan çok kralcı olan tabileri yapıyorlar. Bir de o tabilerinin de bunu yapmalarında ee, gerçekten o şahsa bu kadar değer verdikleri için değil ben başka e, sosyal maddi efendim, duygusal e, sebepler olduğu kanaatindeyim ama onu tartışmanın yeri burası değil mesela e müçtehitlerin genel yaklaşımı şudur arkadaşlar. Yani aynı çağda yaşayan mesela sahabe arasında bile fıkhi konularda ihtilaflar olmuştur değil mi? Birinin görüşü şöyle olmuş ve bunun siyasi sonuçları var. işte biliyoruz daha Peygamber Efendimizin sahabesinin birbiriyle siyasi konularda nasıl ihtilaf ettiklerini, Peygamberimizin vefatından 20-30 yıl sonra bunların nelere sonuç nelerle sonuçlandığını biliyoruz. ihtilaf etmişlerdir ama hiçbir zaman ne kendilerini kusursuzlukla ve yanılmazlıkla e, savunmuşlar. Böyle bir iddiaları olmuş. Ne de karşılarındakinin kesinlikle hatalı olduğunu, kendilerinin de kesinlikle doğru olduğunu iddia etmemişlerdir. Yani her içtihat bir zanlı galiptir arkadaşlar. E, bunu kabul edelim. Efendim bu alimlerin çok defa hatasız ve görüşleri eleştirilemez kabul edilmesi, vefat etmiş tarikat liderleri hakkında kutsiyetle irtibatlı ifadelerin kullanılması ve kendilerinden medet umularak kabirlerine, mabetlere benzer tarzda ilgi gösterilmesi gibi davranışlar arkadaşlar zamanla Müslümanlar arasında da görülmüş Allah'ın bildirmesi dışında indiği kanaatlerle yani şahsi kanaatlerle işte zannı galip dediğimiz birilerinde ve bir şeylerde kutsallık iddia etmenin işi nereye kadar vardıracağını en güzel örnek Hristiyanlığın tarihi içinde aldığı yoldur. Arkadaşlar Hristiyanlar Hz. İsa'yı çok sevdikleri için kutsallaştırmışlar ve sonunda da tanrılaştırmışlardır. Yani Peygamber Efendimiz'e, uydurulan bir takım efendim olağanüstü haller işte soyunun sopu, soyu sopuyla ilgili bir takım rivayetler vesaire ama e, İslam'ın böyle bir tehlike e, bütün Müslümanlar için söylüyorum yani Müslümanların geneli için söylüyorum yoksa tabii ki bir takım sapkınlıklar her dönemde var e, Müslümanların geneli için böyle bir tehlike hiç olmamış çünkü arkadaşlar Kur'an ve güvenilir sünnet efendim kimsenin müdahale edemeyeceği şekilde artık kayıtlara geçmiştir, sabittir. Bizim dönüp bakacağımız yani içimizden bu duygusal taşkınlıklar sebebiyle zaman zaman yoldan uzaklaşan adımlar atsak bile bir ayağımız o sabitelerdedir ve dönüp bakıp derhal kendimizi düzeltme, tasih etme şansımız diğer dinlerle kıyaslanmayacak şekilde kuvvetlidir. E, oysa neyin kutsal olup olmadığına karar vermek asla insana bırakılmamıştır. İnsanlar bu ilahi yetkiye müdahale edip kendi kutsallarını oluşturmaya başladıklarında şirk de baş göstermeye başlar diyelim ve burada Bırakalım arkadaşlar. İnşallah bir sonraki buluşmamızda kaldığımız yerden devam ederiz. Allah'a emanet olun, efendim her türlü sapmadan, saptırmadan, sapkınlıktan, saptırılmaktan efendimizin duasında olduğu gibi Allah'a sığınıyoruz.